eser Bu ülke Cemil Meriç Dostoyevski, Avrupa'yı kendimizden çok daha iyi tanıyoruz diyor. Bizse ne kendimizi tanıyoruz ne Avrupa'yı. Tarihimiz mührü sökülmemiş bir hazine. Sosyologlarımız bir derili köyünü keşfe gider gibi alan çalışmalarına koyuluyorlar. Avrupa'yı Avrupa'nın istediği kadar tanıyoruz. Ne var ki ihtiyar batı da hafızasını kaybetmişe benziyor. UNESCO kitap yılında kitap için yazılmış en güzel eseri hatırlayamadı. Susam ve Zambaklar Susam ve Zambaklar Ruskin'in en çok sevilen, en çok okunan kitabı. Şöyle diyor yazar orada. Kendimize dost seçeceğiz. En iyilerini seçmek istiyoruz ama nerede bulacağız o dostları? Kaç kişiyi tanıyoruz? Her istediğimizde tanışabilir miyiz? Talihimiz yar olursa uzaktan görebiliriz büyük bir şairi. Sesini duyabilirsek ne demez? Bir bakanın odasında on dakika kalmadı. Bir kraliçenin bakışlarını bir saniye üzerimize çekmek. Ümit edeceğimiz bahtiyarlıkların en büyüğü. Ama hep buna benzer mesut tesadüfler peşindeyizdir. Yıllarımızı, duygularımızı, kabiliyetlerimizi harcarız bu uğurda. Sayısız zilletlere katlanırız. Bize her an kollarını açan bir dostlar topluluğundan habersiz yaşarız. İçlerinde hükümdarlar da vardır, devlet adamları da. ...günlerce şikayet etmeden iltifatlarımızı beklerler. Ağız açmalarına izin vermeyiz. Filhakika, seçiş hürriyetimizin hudutsuz olduğu tek dünya... ...kitaplar dünyası. Ruskin kitapları ikiye ayrır. Geçici olanlar, kalıcı olanlar. Geçiciler faydalı veya tatlı birer konuşmak... Seyahatnameler, hatıralar, bunlar kitaptan çok bir nevi mektup, bir nevi gazete. Kalıcı kitap sohbet değil, yazılır. Birkaç sayfaya sığdılmak istenen bütün bir hayat. Ebediyete yollanan mesaj. Kimsenin söyleyemediği ve söyleyemeyeceği gerçek. Yazar, o birkaç sayfayı kaleme almak için gelmiştir dünyaya. Mümkün olsa taşa kazır fikirlerini. Kütüphane bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleriyle dolu. Bu ullar bezmine kabul edilmenin tek şartı liyakay. Mabede bayağlar giremez. Diriler naziktir, ölümsüzler titiz. Gerçekten severseniz konuşurlar sizinle. Bir kitabı okurken, aa ne güzel kitap deriz. Yazar da tıpkı benim gibi düşünmüş. Yanlış. Şöyle dememiz gerekirdi. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama... Galiba doğru. Yahut belki şimdi anlayamıyorum birkaç gün sonra anlarım. Önce kesinliğe anlamak cekli. Sonra hüküm. Yazarın gerçek değeri varsa düşüncesini bir hamlede kavrayamazsınız. Söylemek istediklerini bütünüyle söyleyemez yazar. Söylemek de istemez. Gizler istiarelere başvurur. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Cemil Meriç'in tanınmış eseri Bu Ülke adlı kitabından bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere kitabında maddeci kültürden mana dolu irfana dönmeyi isteyen bir yazarın fikir dünyasını ve Bu Ülke adlı eserini tanıtacağız. Önce Cemil Meriç'in hayat hikayesini kısaca aktaralım sizlere. <Gülüyor> 12 Aralık 1916'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğar. Tam adı Hüseyin Cemil Meriç'tir. Balkan Savaşı sırasında Yunanistan'dan göç etmiş bir ailenin çocuğudur. İlk mektebi bitirdikten sonra o dönemde Fransız idaresinde kalan Hatay'da Fransız eğitim sistemi uygulayan Antakya Sultanisi'nde okur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girer. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay'a döner. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü, tercüme kaleminde reis muavinliği yapar. 1940'da İstanbul Üniversitesi'ne tekrar dönüp Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi görür. 1941'den başlayarak İnsan, Yücel, Gün, Ayın Bibliografyası dergilerinde yazmaya başlar. Hisar dergisinde Fil Dişi Kule'den başlığıyla sürekli denemeler yazar. Sonra 20. asır, yeni insan, Türk edebiyatı, yeni devir, Pınar, Doğuş ve edebiyat dergilerinde yazılar yazar. 1942 ve 1945 yılları arasında Elazığ lisesinde, 1952 ve 54 yılları arasında ise İstanbul'da Fransızca öğretmeni olarak çalışır. 1955'te 38 yaşında gözlerindeki miyopun artması sonucu görmez olur. Ama olağanüstü çalışma ve üretme temposu düşmez. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi'nden emekli olur. O fevkalade birikimini ard arda kitaplaştırmaya başlar. 1984'te beyin kanaması sonucu felç geçirir ve 13 Haziran 1984'te vefat eder. Cemil Meric'in yeri hep kütüphane olur. Kütüphanesinde Don Kişotluk yapar sanki... ...Argo'ya, arenaya, ateş attığına, politikaya hiç inmez. Kendini fikir ve ilim dünyası içinde yeniden, yeniden keşfeden bir cengaver gibi... ...kendini düşünce dünyasına adar. İlk kitabı olan Hind Edebiyatı 1964'te yayınlanır. Daha sonra Sen Simon bu ülke Ümran'dan Uygarlığa... Mağaradakiler, 40 Ambar, Bir Facianın Hikayesi, Işık Doğu'dan Gelir, Kültürden İrfana, Jurnal 1, Jurnal 2, Sosyoloji Notları ve Konferanslar yayınlanan başlıca eserleridir. Bu programımızda sizlere tanıtacağımız Bu Ülke adlı eseri için Cemil Meriç'in kendisi şöyle der: Bu sayfalarda hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Mana öyle geliyor ki hayat denen bu mülakata bu kitabı yazmak için geldim. Etimin eti, kemiğimin kemiği. Evet. Düşünce adamı bir zümrenin emir kulu değildir. Hiçbir merkezden talimat almaz diyen Cemil Meriç gibi güçlü bir fikir adamını daha iyi tanıyabilmek ancak yine onun kendi sözleriyle mümkündür. Bir eserinde şöyle der. Münakaşa'da zafer mağlup olanındır. Yenilmek zenginleşmektir. Münakaşa hakikati birlikte aramaktır. Hakikat bin bir cepheli, bin bir görünüşlü. ...karşınızdaki göremediğinizi gösterecek size. Sizden farklı düşündüğü ölçüde yaratıcı ve öğreticidir. Kızıl şal görmüş İspanyol boğası gibi her düşünceye ve her düşünene saldırmak... ...bu canım memleket, bu yüzden bir cüzdanlılar ülkesidir diyebilecek kadar açık fikirlidir. Mensur şiir gibi yazılan Cemil Meriç'in Bu Ülke adlı eseri yayınlanmış ve yayınlanmamış yazı ve denemelerinden oluşur. Bu eseri ayrıca özlü ve özgün oluşuyla da dikkatimizi çeker. Eserde Batı, Doğu ve Türk edebiyatını karşılaştırmayı etkili bir dille sürdürür. Bunu yaparken aynı zamanda okuyucuyu hem bilgilendirir hem de ortaya attığı düşüncelerini okuyucuya sorgulatır. Bütün eserlerinde olduğu gibi bu ülke adlı yapıtında da bunu başarır. Aynı zamanda başlı başına fikirlerin zihinlerde ahenkle dolaştığı yek vücut bir eser meydana getirmiş olur. Şimdi tanıttığımız bu ülke adlı kitabından okuma üzerine düşüncelerini anlattığı yeni bir bölüm daha dinleyelim. Felaketimizin kaynağı kültür yokluğu. Bizi helak eden ne ahlak, ne bencillik, ne kafamızın ağır işlemesi. Bir öğrenci kayıtsızlığı içindeyiz. Hocayı tanımadığımız için yardım görmemize imkan yok. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Olgunlaşmak kalbin daha hassas, kanın daha sıcak, zekanın daha işlek, ruhun daha huzurlu olması demek. İçlerinde böyle bir canlılık, böyle bir hayat coşkunluğu duyanlar dünyanın biricik hakimleridir. Bütün diğer hükümdarlıklar bu saltanatın maddileşmesi, fakirleşmesidir. Bir nevi tiyatro kurallığı. Gerçek hükümdarlar ebediyen hükümdardırlar. Hazineleri yağma edildikçe zenginleşir. Meclisten tahıl için kanunlar geçirdiniz. Şimdi başka bir tahıl söz konusu. Daha daha nefis. ...daha besleyici bir ekmek sağlayacak bir tahıl, Susam. Bu susam... ...kapıları açan büyü. Harami mağaralarının kapılarını değil... ...hükümdar hazinelerinin kapılarını. Kitap. Ruskin okumaya çok önem verir. Ben bu fikirde değilim. Çocukken okuduğumuz kitapların yeri başka... Cazibeleri büyük, hatıraları aziz. Ama bu okumalardan bizde kalan... ...daha çok oturduğumuz yerlerin ve günlerin hatırası. Tecessüsümüz yeni fetihlere kanatlanırken... ...gündeliğe, bayağıya, alışılmışa takılıp kalan bir dikkat ne kadar zavallı. Okumak iki ruh arasında aşikâne bir mülakattır. Her yabancı intiba, vuslatın büyüsünü bozar. İster güneş ışıldasın gök kubbede... İster duvarda bir petrol lambası yansın. Pencerede şakıyan kuşlardan bizden mi? olan tabiat değil, kitaplarda görülen rüyadır. Meçhule açılan bir kapıdır kitap. Meçhule, yani masala, esrara, sonsuza. Okumak başka, sohbet başka. Okurken bir başka düşünceyle temas halindeyiz ama tek başımızayız. İnsan fikri bakımdan çok daha güçlü. Konuşma bu gücü dağıtır. Okurken sadece ilham alırız, kafamız dilediği gibi çalışır. Hem yalnızız hem beraber. Bir nevi mucize. Ne yazık ki bu sihirli mahremiyetin de vudutları var. Güzel kitaplar yazar için bir son okuyucu için davettirler. Suallerimize cevap vermezler. Bir takım arzular uyandırırlar bizde, iştiyatlarımızı alevlendirirler. Yazar sözünü bitirince şaşarak fark ederiz ki hiçbir şey söylememiştir henüz. Kitap her sualimizi karşılayamaz doğru ama hangi sohbetten doğarak çıkarız? Bu kanma bilmeyen susuzluk insanın alın yazısı değil mi? Şüphelerimizi, tereddütlerimizi, arzın ve zamanın bütün büyük zekaları çözemezse dar bir coğrafyanın ve hasis tesadüflerin karşımıza çıkardığı bir insan nasıl çözebilir? Kitap denen uçsuz bucaksız okyanusta daima yeni keşifler yapmak kabili. Hangimizin irfanı o sonsuz belkiyle boyan çişebilir? Şairlerin coşkunluğu bize de geçer ama bu heyecanın manasını anlayabiliriz. Çizdikleri tablolarda bildiğimiz dünyadan çok başka bir dünyayla karşılaşırız. Bu manzaralar harikuladedir çünkü bir dahilin dikkatini çekmişlerdir. Serseri ve kayıtsız bir dikkat tesadüfen o manzaralar üzerinde doğmuş. Tasvir sanatının en büyük ünleri siz. Sanatçının görevi tabiatı örten çirkinlik ve manasızlık örtüsünü şöyle bir anlayıvermek. Bak ve gör demek ise sonra kaybolmak. Yalnız o kadar mı? Okuyucularını bu sihirli alemde adım adım dolaştıran yazarlarda var. Bütün medeni ülkelerde aynı şikayet. Okumuyoruz. Kitaplar çoğaldıkça, şehrin kargaşası çoğaldıkça... ...ve kendimize göre birçok olumsuz nedenler yarattıkça... ...okuma sevgisi gitgide azalıyor diye düşündüğümüz zamanlarda olmuyor değil. Sizce de öyle değil mi? Oysa okurla kitabın dostluğu bir başkadır. Kitaplarda merasime ihtiyaç yok. İstersek akşama onlarla geçiririz. İstersek. Çok defa istemeyerek ayrılırız onlardan. Aklımızda ne düşünecekler acaba bir patavatsızlık yaptık mı gibi? Sağ ve sakin bir dostluk. Ne alay lüzum var mı gibi zeliye? Sükut içinde bir kaynaşma, bir kendi kendimize baş başa kalış. Sükut söz gibi kusurlarımızın, sırtışlarımızın izini taşmaz. Yazarın düşüncesiyle kendi düşüncemiz arasında ego izinleri sokmaz. Konuşmayı yabancı unsurlarla zehirlemez. Ya kitap okumayla gazete, dergi okumak zevki ve kültürü arasındaki farklar? Cemil Meriç bakalım bu konuda neler diyor. Kitap ve gazete. Biri zamanın dışındadır, öteki anın kendisi. Kitap beraber yaşar sizinle, beraber yürür. Gazete okuyunca biter. Kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz. Dergi ise hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür. Kitap çok defa tek insan eseri, tek düşüncenin yarısı. Dergi bir zekalar topluluğu, Bir neslin vasiyetnamesi daha doğrusu mesajı. Kapanan her dergi kaybedilen bir savaş, hezimet veya intihar. Bizde ne hazin bir kaderi var dergilerin. Çoğu bir mevsim yaşar çiçekler gibi. ...en tarihleri bir nesle seslenir. Eski dergiler. Ziyaretçisi kalmayan bir mezarlık. Anahtarı kaybolmuş bir çekmece. Sayfalarına hangi hatıralar sunmuş... ...hangi ümitler... ...hangi heyecanlar gizlenmiş... ...merak eden yok. Babası Cemil Meriç gibi... İlmi kendisine şiar edinen Profesör Doktor Ümit Meriç babası için düşüncenin gök bütün renkleriyle seven adam. Ona ne sadece Avrupalı ne de sadece Asyalı demek mümkündür. O bir Avrasyalıdır der. Cemil Meriç yazlarını kaleme alırken üzerinde titizlikle durduğu, çok önem verdiği, bir milletin kültür hazinesi olarak gördüğü kamus. Yani sözlük için bu ülke adlı eserinde şöyle der. Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi. Heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kamusa uzanan el, namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız ihtilali, tek mukaddese saygı göstermiş, kamusa. Eski sözlüğe kızıl bir külah geçirdiğini söyleyen Victor Hugo, tek kelime uydurmamış. Sembolizmin üç silahçörü de öyle. Ama kullandıkları her kelime yeni, heyhat, batıda cinnet bile terbiyeli. Cemil Meriç en çetrefil meseleleri bile kolay ve rahat anlaşılır kılmak için Türk dilinin bütün imkanlarını kullanmıştır. Dil zevkiyle fikri bir teknede onun kadar isabetli yoğurmuş... ...bir üslup sahibi yazar ne yazık ki günümüzde artık azalmıştır. Cemil Meriç her şeyden önce gıdası düşünce olan adamlığı. Başlıca gayesi doğru düşünmek, kendinden önce söylenmiş hakikatleri... ...bir daha yoklamak, düşünce planında insanlığın yaşadığı macerayı... ...bütünüyle kucaklamaya çalışmak, iki asırdır karşılaştığımız meseleleri tespit etmek... ...bu sıkıntı ve acılara çareler göstermek ister. Türklüğe ve insanlığa... ...düşünce yoluyla hizmet etmek amacı. Tabiatıyla Cemil Meriç... ...kalemi kılıç gibi kullanan... ...bir fikir mücahidi şahsiyetiyle karşımıza çıkar. Bir yasarı... En iyi yine kendisi ve ortaya koyduğu eserleri anlatır. Cemil Meriç'i daha yakından tanıyıp onun fikirlerini ve ortaya koyduğu ilmi birikimini paylaşmak, 38 yaşında gözlerini kaybeden bir düşünce ve ilim adamının mücadelesine ve başarılarına tanık olabilmek için artık tek yapmanız gereken onun eserlerini Bu Ülke adlı kitabından başlayarak okumak olacaktır. Hoşça kalın. Esen kalın.